1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının var olma veya yok olma savaşları içinde egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Bugünü milletçe büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. 23 Nisan tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Milletimiz egemenliğini yurdumuzu ele geçirmek isteyen düşmanlara ve bunlarla işbirliği yapanlara karşı savaşarak kazanmıştır. Bu nedenle egemenliğimiz ulusal varlığımızın başında gelir. Bizler bugün de çocuklarımıza kendilerine emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatacağız. Günümüz büyükleri sonraki kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve sorumluluğundadır. Bu ülkemize ve yarının büyükleri çocuklarımıza olan en temel görevimizdir. Sözlerimi Atatürk'ün şu sözleriyle tamamlıyorum. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.